عن عرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعبة ممدع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر, عليك وإن تأمر عليكم عبد وإن عليكم عبد «Fe innehu men ye'yishu minkum feseyara iktilaafen kethira. Fa aleykum bisunneti, وسunnetil hulafai rrashidin al mehdiyin. Abdu aleyha bin nawajiz. Ve iyyakum ve muhtefatul umur. Fa inne kulle muhtefatin bid'ah, ve kulle bid'atin dalale. Ravahu Ebu Dawur ve Tirmidhi». Evet. Bugün inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Dawud ve Tirmidhi'nin rivayet etmiş olduğu İrbab bin Sariye radiyallahu anhın rivayet ettiği bir hadisi inşallah işlemeye çalışacağız. Hadisi rivayet eden sahabe İrbab bin Sariye. Daha önce duyduk mu? Duymadık. Tabi bu bizim eksikliğimizi gösterir. Yani bize e, sahabe rica ise ışık tutan, bize yolumuzda işte kambil olan sahabelerin isimlerini yazar hayatlarını, yaşayışlarını bilmemiz kesinlikle gereklidir. Yani gerekli olmayan, gereksiz olan belki binlerce kişinin ismini biliyoruz, hayatlarını biliyoruz, yaşayışlarını biliyoruz, yaşam tarzlarını biliyoruz ama bizim için hem dünyada hem de ahirette bir kurtuluş timsali olan sahabelerin ne yazık ki isimlerini, hayatlarını, amellerini, dünyaya bakış açılarını bilmiyoruz. İnşallah bu hususta yani sahabelerin çünkü onlar gerçekten bizim hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan seçkin insanlar. Sahabelerin hayatlarını öğrenelim, yaşayış tarzlarını öğrenelim. Onların yaşadığı gibi, onların hayat sürdüğü gibi biz de bir hayat sürmeye inşallah çalışalım. Bu hususta yani gerçek manada hani bizler sahabelerin hayatlarını araştırmak zorundayız. Çünkü Allah Azze ve Celle ve Resulü onları övmüş. Onlar gerçek manada seçkin insanlar. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin İslam'ı koruması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde özel seçtiği insanlar, sahabeler. Yani düşündüğümüz zaman bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın fedakarlığını, bir Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'ın fedakarlığını, bir Halid bin Veliz radıyallahu anh'ın sebatını. Yani kesinlikle akla gelmeyecek bir İman var. Onun için bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin özel seçmiş olduğu, Resulüne özel seçmiş olduğu sahabeler. Biz de bu sahabelerin hayatlarını öğreneceğiz. Yaşayış tarzlarını öğreneceğiz. Hayata bakış tarzlarını öğreneceğiz. Biz de onların baktığı pencereden hayata bakmaya, onların yaptığı amelleri yapmaya çalışacağız. Evet, mesela Allah Azze ve Celle ayette diyor ki, Millete ebikum İbrahim. Babanız İbrahim'in milletinden diyor mesela. Allah Azze diyor ki babanız İbrahim. Mesela Allah Azze Celle, İbrahim Aleyhisselam bize baba ilan etmiş. Bizler kendi öz babalarımızı tanıyoruz. Yaşayışlarını biliyoruz. İsteklerini biliyoruz. Hayatlarını ezberlemişiz. Ama bizlere hem dünyada hem de ahirette faydalı olacak İbrahim babamızın Aleyhisselam'ın yaşayışını bilmiyoruz hayat tarzını bilmiyoruz. Hayata bakış açısını bilmiyoruz. Bu gerçekten bilinmesi gereken bir şey. Çünkü Allah azze ve celle demiş ki İbrahim sizin babanızdır. Siz babanız olan İbrahim'in milletindensiniz. Bu ne demek? Yani sadece ha tamam İbrahim bizim babamız değil. ha İbrahim babamız olan İbrahim'in hayatı bizim için çok önemli. Kavutlarla mücadelesi bizim için çok önemli. Babasına dahi babasına dahi hak yolda olmadığı için Sırt çevirip davasına devam etmesi bizim için çok önemli. Onun için biz araştıracağız peygamberlerin hayatlarını, peygamberlerin davalarındaki sebatını, sahabelerin davalarındaki sebatını araştıracağız ve onların sebatını, onların davasını kendi davamıza yansıtacağız. Allah Azze ve Celle bu hususta hepimize yardım etsin. Evet, sahabe diyor ki, Arbab bin Sariya radıyallahu anh hadisi rivayet ediyor ve sahabe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle bir vaaz-ı nasihat verdi ki, öyle bir nasihatta bulundu ki, öyle bir vaazda bulundu ki, öyle bir hutbe irad etti ki, vermiş olduğu hutbeden kalpler titredi, kalpler ürktü ve gözlerden yaşlar döküldü. Yaş dökülmeyen göz, titremeyen kalp kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bize öyle bir vaaz-ı nasihat etti ki, Yaş akıtmayan, göz titremeyen, korkmayan kalp kalmadı. Ve dedik ki diyor, Dedik ki diyor, ey Allah'ın Resulü sanki bu senin ayrılacağına delalet eden bir vaazdır. Sanki bu vaaz son vaazlarından, bu nasihat son nasihatlarından bir nasihattır dedik diyor sahabe. Düşünün, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Hadislerini, vaazlarını ve Allah Azze ve ayetlerini bizler de duymaktayız. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı hadisleri, Allah onlardan razı olsun, sahabeler bize ulaştırmışlar. Sahabeler bize ulaştırmışlar. Vaazın asihatlerini sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini biz de dinliyoruz. Ama diyor ki, onlar gözünden yakşakıtmayan göz kalmadı ve titremeyen kalp kalmamıştı. O zaman burada bir sıkıntı var Müslümanlar. Kendi nefsimizde bir sıkıntı var. İman ettiğimizi söyleyen şu nefislerde bir sıkıntı var. Kalplerimiz katılaştı. Kalplerimiz gerçekten katılaştı. İbret almıyoruz, akletmiyoruz, düşünmüyoruz, tefekkür edemiyoruz, ağlayamıyoruz, sızlayamıyoruz, titremiyor kalplerimiz. O zaman şu nefislerde bir sıkıntı var. Allah Azze ve Celle inşallah sahabenin hayatı gibi bir hayat bizlere nasip etsin. Sahabenin imanı gibi bir iman bizlere nasip etsin. Evet, yani sahabenin kalbiyle bizim kalbimizi eşit tutmamız lazım. Sahabe nasıl bir kalbe sahipse, biz de aynı kalbe sahip olmamız gerekiyor. İnsanoğlunda kalp üçe ayrılır. Yani insan cinsinde üç tane kalp vardır. Müminin kalbi, kafirin kalbi bir de münafığın kalbi. Müminin kalbi nasıl olması gerekir? Münaf kafirin kalbi nasıl olması gerekir? Mü münafığın kalbi nasıl olması gerekir? Allah Azze ve Celle... Ayetlerinde bunları açıklamış. Mesela müminin kalbiyle alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki Müminin kalbi nasıl olması lazım? Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman onların kalpleri titrer. Bakın bu Allah Azze ve Celle müminin kalbini tarif ediyor. Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman onların kalpleri titrer. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Ayetleri üzerlerine okunduğu zamansa, Allah'ın ayetlerini duydukları zamansa, زَادَتْهُمْ <gülüyor> اِيمَانًا İmanları artar. işte Allah Azze ve Celle müminden bahsediyor. Rabbim inşallah bizi de aynı müminlerden, aynı müminlerin zümresinden kılsın. Allah'ın ayetlerini duydukları zaman, Allah'ın ayetlerini işittikleri zaman imanları artar. Allah'ın Allah kendilerinin yanında hatırlatıldığı zaman, zişletildiği zamansa, Kalpleri fitrak. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Bu müminin kalbi. Allah Azze burada müminin kalbini bizlere örnek olarak göstermiş. Kafirin kalbi ise hiçbir şekilde hiçbir şeye aldırış etmeden önünde ne kadar ayet okunursa okunsun. Önünde ne kadar hadis okunursa okunsun. Allah Azze ve dışarıdaki şu azametine delalet eden ne kadar büyük o kainattaki olayları görürse görsün hiçbir şekilde etkilenmeyen hala hayatına vurdum duymaz bir şekilde devam eden bir kalpten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Onunla alakalı da diyor ki ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَارِ Sonra diyor onların kalpleri öyle katılaştı ki فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ ev اَشَتْتُ قَسْوَى Taş gibi oldu onların kalpleri. Kafirlerin kalpleri taş gibi oldu. ev اَشَتْتُ قَسْوَى Veyahut taştan daha kaya oldu. Daha sert oldu. Yani taştan daha sert bir şey biz bilmiyoruz. Taş yani tabiri Tabir yapılacaksa en sert şeydir, kaya en sert şeydir, demir en sert şeydir. Onların kalpleri diyor, taş, taştan daha e, kas katı kesildi, daha sert oldu. Taştan daha sert olmasını ise, çünkü Allah Hazretleri diyor ki, akılları olmayan, insan gibi kendilerine akıl nimeti verilmemiş mahlukatın içerisindeki taşlar dahi, Allah'a olan imanlarından, Allah'a olan korkularından, Allah'ın kainattaki diğer ayetlerini gördüğünden dolayı, Ne yapar? Yukarıdan aşağı yuvarlanır yahut içlerinden nehirler akıdır. Şimdi şu çok önemli. İki türlü vahiy vardır. İki türlü ayet vardır. İki türlü ayet vardır. Allah'ın ayetleri iki türlüdür. Birincisi, metlu dediğimiz vahiydir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize göndermiş olduğu Kur'an'dır. Bu Allah'ın birinci ayeti. Bu birinci ayeti. Bir de Allah Azze ve Celle'nin şu gözlerimizin gördüğü kainattaki kendi azametine delalet eden, İhtişamına delalet eden büyük ayetleri vardır. Mesela deniz Allah'ın büyük bir ayetidir. Sema Allah'ın direksiz bir şekilde diktiği için ve ucu bucağı olmadığı için, insan baktıkça bakası geldiği için, yıldızlarla süslenildiği için büyük alametlere, büyük ayetlerine delafet etmektedir. Dağlar aynı şekilde, sular aynı şekilde. Yani aklınızda kainattaki Allah'ın yarattığı hangi şey geliyorsa gelsin, bunlar da Allah'ın kainattaki diğer meşhud denilen, görünen ayetleridir. Bir Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an ayetleri var. Bir de Allah'ın kainattaki o görünen ayetleri var. Görünen alametleri var. Taşlar, kayalar Allah'ın görünen ayetlerini gördüğü için Allah'ın görünen alametlerini gördüğü için Allah korkusundan dolayıdır. Yukarıdan aşağı yuvarlanıp paramparça olurlar. Veya içlerinden sular akıtırlar. Allah'a olan korkularından dolayı. Allah'ın Görünen ayetlerini, denizlerini, dağlarını, ağaçlarını, yapraklarını gördüğü için ve kainata bu derece Allah Azze ve Celle sahip çıktığı için onlar bu şekilde yaparlar. Peki kafir Allah Azze kendisine kalp vermiş. Kendisine akıl nimetini vermiş. Kendisine düşünme nimetini vermiş, tefekkür etme nimeti vermiş. Hem Allah'ın indirdiği Kur'an'ı görmüş. Allah'ın indirdiği ayetleri işitmiş. Hem Allah'ın yarattığı o görünen diğer ala ayetleri, alametleri görmüş. Ama kalbinde hiçbir şekilde kıpırdama yok. O zaman Allah muhafaza burada bir sıkıntı var. Allah Azze ve Celle bizim kalbimizi müminlerin kalbinden kürsün. Kafirlerin veyahut münafıkların kalbinden olmaktan Allah'a sığınırız. Kafirlerin ve münafıkların kalplerinin alametleri var. O alametlerden tez zamanda kurtulup kalbimizi müminin kalbi yapmaya çalışalım arkadaşlar. Yani ayetlerden tesirlenmeye çalışalım. Hadislerden tesirlenmeye çalışalım. Allah'ın ayetlerini duyduğumuz zaman ibret almaya çalışalım. Tefekkür edelim, düşünelim ki o ayetlerden faydalanmaya, menfaat bulmaya çalışalım inşallah. Evet, <gülüyor> diğeri ise, yani bir de dedik ki münafığın kalbi vardır. Münafığın kalbiyle alakalı da Allah Hazretleri diyor ki, فِي خُلُوبِهِمْ مَرَضٌ maradun فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Fikulubihim maradun fezadehumullahu meradun. Onların kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır ve Allah Azze ve Celle onların hastalığı artırmıştır. Devamlı Allah Azze ve Celle onların katlerindeki maradun ne yapar? Hastalığı artırır, ziyadeleştirir. Çünkü onlar bir yüzüyle kendilerinin Müslüman olduğunu, Müslüman gibi yaşadığını gösterir, diğer yüzüyle kafirlerle beraberdir. Yani e, kafirin kalbi kabirca harbidir. İman etmiyor, akıl almıyor, atletmiyor. Ama münafık öyle değil. münafın kalbi maraz dolu, hastalık dolu. Bir tarafıyla müminlerden olduğunu gösterip bir tarafıyla kafirlerden olduğunu gösteren kişi Allah muhafaza onun kalbinin durumu daha sıkıntılıdır Sahabenin kalbi nasıldı? Sahabenin kalbi mümin kalbiydi. Allah'a ve Resulüne iman etmiş olaylardan etkilenen bir kalp olduğu için ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaazını işitse ne zaman Allah azze ve celle'nin bir ayetini işitse hemen onların kalpleri titrer, gözlerinden yaşlar, boşalırdı. Allah Azze ve Celle sahabenin imanı gibi bir iman nasip etsin. Aynen. Ve devamında onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki Ey Allah'ın Resulü bu öyle bir vaaz-ı nasihat ki sen bize öyle bir hutbe irad ettin ki öyle bir vaazda bulundun ki sanki sen aramızda yakın bir zamanda ayrılacaksın. Sanki seni «Sana veda edeceğimizi biz anladık» dediler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve dediler ki «Ey Allah-u Resulü, o zaman bize vasiyette bulun. O zaman bize bir nasihatta bulun, vasiyette bulun. Bize bir vasiyet ver.» Yani öldükten sonra insan vasiyet bırakır, değil mi? Öldükten sonra insan vasiyet bırakır. O vasiyete ise öldükten sonra kalanlar sımsıkı sarılır ki ölen kişiye mahcup olmamak için veya ona ihanet etmemek için. Ve sahabeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den vasiyet istediler. <gülüyor> Dediler ki ey Allah'ın Resulü son bir vasiyet bırak ki o vasiyetine de biz sarılalım. Bizi hem dünyada hem de ahirette kurtarsın. Bizi hem dünyada hem de ahirette izzetli kılsın. Ve biz o vasiyetle kurtuluşa erelim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara ağzından dökülen o inci taneleriyle hayatlarının hepsini kapsayan, yapışan kişi açısından da Allah'ın izniyle cennete ulaştıracak vasiyetini yaptı. Dedi ki, Usaykum bi taqwallah size takva sahibi olmayı Allah'tan korkmanızı Allah Allahuze vecelle'nin sizi görür gibi yaşamanızı size vasiyet ediyorum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Usaykum bi taqwallah Allahuze hakkıyla korkmayı takva sahibi olmayı görür Allah'ı görür gibi yaşamayı sizlere vasiyet ediyorum. Devamındaysa ve'sme'u ve taa'a takva takva sahibi olun. Her hususunuzda, her işinizde Allah Azze ve Celle'den korkun ve onun sizi gördüğünü, izlediğini bilerek bir hayat yaşayın ve ondan sonra başınıza bir köle dahi tayin edilmiş olsa, başınıza bir köle dahi emir olarak seçilmiş olsa, işitip itaat etmeyi sizlere vasiyet ediyorum deri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşitin, dinleyin ve itaat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu ne yaptı bıraktı. Eğer başımızda Bizlere Allah'ı ve Resulü hatırlatan, Allah ve Resulünden bizlere bir şeyler söyleyen birileri varsa bizim üzerimize düşen işitmek ve itaat etmektir. Başımızdaki emirlere, başımızdaki amirlere, başımızdaki hocalara, imamlara bizleri Hakk'a davet ettikleri müddetçe tabi olmak farz-ı ayındır, vaciptir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki başınızdaki emirlere itaat ederseniz bana itaat etmiş gibisiniz. Şayet bana itaat ederseniz Allah'a itaat etmiş gibisiniz. Başınızdaki emire itaat etmek Allah'a itaat etmek gibidir. Başınızdaki emirlere itaat etmezseniz, isyan ederseniz bana isyan etmiş gibisiniz. Başınızdaki emire itaat etmezseniz, isyan ederseniz bana isyan etmiş olursunuz, bana isyan ederseniz Allah'a isyan etmiş olursunuz. O zaman başımızdaki emire isyan etmek de Allah'a isyan etmektir. Bizlere hakkı söyledikleri müddetçe, söyledikleri müddetçe onlara uyacağız. Eğer bize hak olmayan bir şey söylerse o zaman uymayacağız. Çünkü Resulullah s.a.v. bununla alakalı diyor ki, لَا تَاعَتَ لِبَشَرٍ ف۪ي مَعْسِيَتِ اللّٰهِ Beşere insana, Allah'a ve Resulüne masiyete davet ettiği sırada itaat etmek yoktur. Yani şayet bir beşer başımıza emir olarak seçilmişse, bu bizi Allah'a ve Resulüne isyana çağırıyorsa ona itaat yoktur. Ona itaat yoktur kesinlikle. Daha öncelerde anlatmıştık sahabelerden birisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir serienin başına komutan olarak koyuyor. Komutan olarak kalıyor Abdullah bin Müzeyfe miydi? Allahu alem. Onları gönderiyor savaşa. Diyor ki etrafındaki sahabeler biz birkaç konak gittik, durduk. Önümüzdeki konaklama yerinde durduk. Emirimiz bize dedi ki gidin odun toplayın. Herkes odun toplasın dedi gittik, odun topladık. Ondan sonra diyor topladığınız odunları yakın dedi diyor. Herkes topladığı odunları tutuşturdu. Ve dedi ki diyor herkes tutuşturduğu odunun içine atlasın. Tutuşturduğu ateşin içine atlasın dedi diyor emirleri. Sonra sahabelerden bazıları diyor ki o toplulukta olanlar çok uzak mesafe yoktu Medine ile aramızda. Biz çıktık Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik olayın mahiyetini anlamak için. Dedik ki ey Allah'ın Resulü bizden helak olduk. Sen dedin ki başınıza bir köle dahi tayin edilmiş olsa emir olarak itaat edin. Bize başımızdaki emir o odun toplayın dedi topladık. Ateş yakın dedi yaptık, İçin, kendinizi içine atın dedi yapamadık, içine atlayamadık. Bunun hükmü nedir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şayet o ateşin içine atlasaydınız ebediyen kıyamete kadar o ateşin içinden çıkamayacaktınız. Çünkü diyor Allah'a masiyet hususunda, Allah'a ve Resulüne itaatsızlık hususunda yani Allah kitabın ve sünnetin emretmediği bir şey bizlere emredilirse onda beşere itaat yoktur. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne yaptı bu hükmü öğretti. Sahabesine bu hükmü öğretti bu hükmü kıyamete kadar devam edecek. Yani bu sözün bu sözün e, vurudu, e, sebebi vurudu yani gelmesinin sebebi nedir? Tamamıyla kıyamete kadar bu hüküm devam edecek bütün müminler bilsinler. Yani bizi başımızdaki emirler Allah'a ve Resulüne kitabı sünnete çağırıyorsa itaat etmek en yakın zamanda eline yapışmak bize farzdır. Ama isyana çağırıyorsa o zaman itaat etmeyeceğiz. <gülüyor> evet bize düşen nedir? Allah Azze ve kitabında dediği gibi سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا Kullarından olmaya çalışalım. Yani işittik ve itaat ettik. <gülüyor> Kafirler gibi سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا Diyenlerden olmayalım. İşittik ve isyan ettik. Kafirler ne dediler? Babalarımızın ve atalarımızın bulunmuş olduğu din bize tamamıyla yeter. Bizim Muhammed'in dinine ihtiyacımız yok dediler. Semi'nâ işittik ve asaynâ isyan ettik dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler semi'nâ ve ata'nâ diyelim. Işittik ve itaat ettik. Allah Azze ve Celle inşallah itaatlarımızı artırsın. Evet, devamında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisinin devamında. İnnehu men ye'ish minkum feseyara ihtilafen kefira. Sizlerden. Uzun yaşayanlar ileride çok büyük ihtilaflar görecek diyor Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizlerden uzun yaşayanlar ileride çok büyük ihtilaflar görecek. Bu ümmetin başından ihtilaflar, fitneler, belalar kesinlikle ayrılmamış. İmtihan gereği, imtihanın bir cilvesidir zaten. ihtilaflar fitneler. Önemli olan o ihtilaflar ve fitneler esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetlerine, tavsiyelerine, terk etmiş olduğu sünnetine tabi olabilmek. Yani Rasulullah sellem Allah azze ve celle'den iki istekte bulunuyor. İki istekte bulunuyor. Allah azze ve celle birisini kabul ediyor, diğerini kabul etmiyor. Kabul etmiş olduğu mesele, hadis, uzun bir hadisli Sadece ben o kısmını söylüyorum. Ümmetimden toplu helakı kaldır diyor ey Allah'ım. Ümmetimin üzerinden toplu helakı kaldır. Yani Peygamber s.a.v. ümmetinden önceki ümmetlerde olduğu gibi çok yakın helakı kaldır. Ümmetim topyekun helak olmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah azze duasını kabul etti. İhtilafı kaldır, fitneyi kaldır diye dua etti. Allah azze duasını kabul etmedi. İmtihan var. İmtihanın içerisinde ihtilaf olacak. Fitneler olacak. Kimisi zalim olacak, kimisi mazlum olacak. Çünkü imtihan dünyası o zaman üzerimize yani çözülmeyecek bir şey atılmamış ihtilaf var, fitne varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin ve ihtilafın içerisinden tertemiz bir şekilde kurtulabilecek bize bir yol göstermiş. İçinizden yaşayan yaşayacak olanlar çok büyük istiraflar görecek. Hadisin devamında taaleykum bi sünneti ve sünneti'l hulefai'r diyor ki <gülüyor> bu fitnelerle ihtilaflarla karşılaştığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından başlamış, bugüne kadar istilaflar ve fitneler bitmemiş, kıyamete kadar da bitmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş, fitneler başlamış, istilaflar başlamış. Sahabe döneminde, tabi'in döneminde Müslümanlar birbirlerini kırmışlar. Sahabeler o güzide aphab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o seçkin sahabeleri iki bölük olmuş, iki grup olmuş birbirleriyle savaşmışlar. Düşünün yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen sonra başlamış ihtilaflar, fitneler. Ama bazı sahabeler uyanıklık yapmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerini hemen hatırlamış, ihtilafın içinde kalmamış, iki grubun da arasına katılmamış, savaşmamış. Çünkü iki tarafta Müslüman. İkisi de kendisinin haklı olduğunu söylüyor. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şahit olmuş sahabeler. Birbirlerini kıracaklar. O sahabeler ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetini hatırlayanlar hemen. Kenara çekilmiş, fitnenin içinde kalmamak için. Onun için bizim de günümüzde fitneler ve ihtilaflar olacak. Çünkü Allah Azze bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasını kabul etmedi. Kıyamete kadar da ihtilaf fitneler devam edecek. Bize düşen görev ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu vasiyetine kulak verip bu vasiyete uymak. O da ne? Diyor ki böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman sizin üzerinize vacip olan şey sünnetimdir. Sünnetime yakışın. Sünnetime sımsıkı sarılın. Vasiyetlerime kulak verin. Tavsiyelerimi, nasihatlerimi dinleyin, o size yeter diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu, o size yeter diyorsa, yeter Allah'ın izniyle. Ama sadece Rasulullah Sallallahu Aleyhisselam sünneti değil ve diyor ki وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪يينَ Dost doğru yolda giden benim yerimde olan sahabelerinin sünnetine de sarılın. Hulefai-r-raşidinden kasıt, alimlerin, muhaddislerin sözüne göre sadece dört büyük halife değildir. Sadece dört büyük halife değil, sahabelerin hepsidir. <gülüyor> Çünkü sadece koltuğa oturup halife olan halife manasına gelmez. Yani sahabelerin hepsini, sahabelerin hepsini örnek almak, ihtilaptan, fitnelerden uzak durmuş sahabelerin hepsini örnek almak, bu hususta bize düşen görevdir. Hem Resulullah Haticevim sünnetine, hem de sahabelerin, özellikle de dört büyük halifenin sünnetine sımsıkı sarılırsak, inşallah ihtilaflardan ve fitnelerden uzak durmuş oluruz. Evet, şu sözde iyi dikkat etmek lazım fealeikum bi sünneti o döneme rastlarsanız başınıza ihtilaflar ve fitneler gelirse fitnelerin ve ihtilafların zulümlerin belaların içerisinde olursanız o zaman size düşen şey sünnetimdir sünnetim sünnetim sözü peki bizler sünneti biliyor muyuz bizleri hem dünyada hem de ahirette belalardan ateşten kurtaracak olan sünnetine kadar biliyoruz Bizi kurtaracak olan sünneti ne kadar biliyoruz? Peygamber Efendimizin hayatını ne kadar biliyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımıza ışık tutan o hadislerine ne kadar biliyoruz? Sünnete ne kadar hakimiz? Bizi kurtaracak olan bakın bizi kurtaracak olan ne malımız, ne ülkemiz, ne evlatlarımız, ne işimiz, ne aşımız bizi kurtaracak olan Resulullah'ın sünneti. Peki bu sünneti ne kadar biliyoruz? Sünneti bilmiyorsak eğer o zaman sıkıntı var. Neye sarılacağız? Bilmediğimiz sünnete sarılamayız ki. Yani düşünün, yüzme bilmeyen kişiyi 60'lar denizin ortasına, sen kıyıdan bağırıyorsun. Sağ elini at, sol elini at, alttan çık, dağıl, bir şeyler yaptık, tarif ediyorsun, yüzmeyi tarif ediyorsun. O nasıl kurtulacak ki o boğulmaktan? O suyun içinden kendisini nasıl kurtaracak? Yüzmeyi bilmiyor. Biz diyoruz ki sünnete sarılır, sünnet sizi kurtaracak. Sünneti bilmiyorsak nasıl kurtulacağız? O zaman burada da bir sıkıntı var. O zaman sünneti öğreneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinin hayatını öğreneceğiz. Sohbetin başına dediğimiz gibi. Sohbetin başına dediğimiz gibi sahabelerin hayatlarını öğreneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarını öğreneceğiz. Mesela ticarette Ömer radıyallahu anh'ı kendimizi örnek alacak. Oturup kalkma hususunda Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın tevazusunu örnek alacağız. Mütevazilikte Osman radıyallahu anh'ı kendimize örnek teşkil edeceğiz. İlim talep, et, talep etmede Ali radıyallahu anh'ı. Amele düşkünlükte Abdullah bin Ömer, Abdullah izni Abbas gibi sahabeleri. Cihat hususunda Halid bin Velid radıyallahu anh'ı. İnfak hususunda Abdurrahman bin Avfı. Yani her sahabenin kendisine ait özelliği var. Bizler sahabeleri tanırsak o zaman o sahabelerin özellikleri toplar kendimize buluştururuz. Deriz ki Abdurrahman bin Avf parasıyla malıyla cenneti satın aldı biz de onun gibi olalım. Osman bin Affan tevazusuyla ahlakıyla cenneti satın aldı biz de onun gibi ahlaklı olalım. Ebu Bekir radıyallahu anh hayata sarılmasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini takibiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın arkadaşlık yapmakla bu hale geldi bizler de onların izini izin takip edelim. Ali radıyallahu anh'ın şecatını Ömer radıyallahu anh'ın adaletini yani sahabeleri sanırsak Onların eserlerini takip edebiliriz. Onların izlerinden gidebiliriz. Sünneti sarılsa, tanırsak sünnete sarılabiliriz. Tanımadığımız sünnete nasıl sarılacağız? Tanımadığımız sahabenin yolundan nasıl gideceğiz? Yani daha öncelerde söylemiştik. 7-8 yaşında, 10 yaşında çocukları çevirseniz yabancı yabancı futbol takımlarının yabancı futbol takımlarının futbolcuların şeceresini söyler Sorsan. Yani Real Madrid'de Barcelona'da top koşturan ilk on biri yedekleri bilmem neleri sayar, hangi futbolcu kaç yaşında, ne özelliği var, sağcı mı, solcu mu, işte beksi mi, bilmem neci mi, bütün özelliklerini sana sayar on yaşında çocuklar. Sahabenin hayatını değil, sahabenin isimlerini dahi bilmemekteler. Bilmemekteyiz. Çocuklarımız, babalarımız, annelerimiz veya hanımlarımız bilmemekte. Ama bizi kurtaracak olan şeyler bunlar. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vakit'in sünneti, sahabeler hayatları, O zaman biz kurtuluşu başka yerde alamayalım. Kurtuluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize vasiyet ettiği, tavsiye ettiği yerlerde alayalım. Allah azze celle hepimize nasip etsin. Amin. Ve meselenin önemine biraz daha bina üzerine giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam sünnetime sarılın ve sahabelerimin yolundan gidin. Abdu'u aleyha bin nevaciz. Sünnetime nasıl sarılın? Diyor ki, sünnetime azı dişinizle sarılın. Sünnetime azı dişinizle sarılın. Yani elinle sarıl, iki elinle sarıl, kolunla sarıl, belinle sarıl, nasıl sarılırsan sarıl ama sımsıkı sarıl. Sımsıkı sarıl ki o sarılmış olduğun kul seni kurtarsın. Daha öncelerden misal olarak vermiştik. Bizler dünyada kurtarılmayı bekleyen insanlarız. Kurtarılmayı bekleyen insanlarız. Allah Azze ve Celle semadan bir halat indiriyor yeryüzüne düşünün. Semadan bir halat indiriyor diyor ki bu ipe tüm sıkı sarılın. Önümüzde çok büyük bir yol var. Sıkı sıkı sarılan o yolda düşmez, kurtuluşa erecek. Yukarı doğru çekecekler bizi diyelim ki. Biz bir tane, bir tane ip var. 10 tane ip yok ki hepsine birden bir de tarafımıza bağlı. Bir tane ip var. O ipena sarılırız. O ipi bu şekilde mi tutarız şöyle? Parmağımızın ucuyla mı tutarız. Elimizle mi şöyle tutarız? İki elimizle mi sarılırız? Yoksa ipi alırız, belimize dolarız, boynumuza dolarız, bacaklarımız arasından geçiririz. Bacaklarımızı kilit yaparız, ellerimizi kilit yaparız. En son bir de böyle dişimizle ısırırız ki yol uzun düşmemek kaideyle. Çünkü aşağıda cehennem var. Değil mi? O şekil sarılırız değil mi? Resulullah işte bizim sünnet, kendi sünnetine bu şekilde sarılmamızı istiyor. Ama bakıyoruz şimdi herkesin sünnete nasıl sarıldığını, hepimizin sünnete nasıl sarıldığını bakıyoruz. Kimimiz hiç sarılmamış. Sünnette hiç alakası yok. Sünnet ne dediğin zaman? Sadece çocuğun sünnet ettirilmesini anlıyor sünnetten. Hiç, Sünnette hiçbir bağlantısı yok. Kimisi duymuş sünneti şöyle uzacık tutmuş ucundan bazen kaçıyor bazen tutuyor bazen kaçıyor bazen tutuyor. Kimisi eliyle tutmuş ileride kopabilir. Yani İslam'ı daha tam anlamamış namazını kılıyor ama davanın ne demek olduğunu bilmiyor. İslam'ın ne demek olduğunu bilmiyor. Ne yapılması gerektiğini bilmiyor. İtikazını akidesini tam oturtturamamış ileride kopabilir Allah muhafaza bize gereken ne? İki elimizde, iki ayağımızda belimize saralım. Ağız işimize sarılalım. Sım sıkı tutalım ki sünnet elimizden kaçmasın. Hem kendimiz, hem evlatlarımız, hem annelerimiz, hem babalarımız, hem eşrafımıza, insanlara bu şekilde sünnete sım sıkı sarılmalarını söyleyelim. Tarikatlara, şeyh efendilere, hoca efendilere değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sarılalım. Ben şeyhim'in cübbesine sımsıkı sarıldım Allah'ın izniyle beni kurtaracak. Değil. Vallahi sen de şeyhin de kurtulamazsın o şekilde. Şeyhinin de kurtulmaya bir garantisi yok. Tek garanti sünnete sarılmalı. Kim sünnete sarılırsa Allah'ın izniyle kurtulacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize vasiyet etmiş. Sâdıkul maflûk. Yani hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve yalanla rastlanılmayan doğruların en doğrusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize demiş ki Sünnetine sımsıkı sarılın kurtuluşunuz. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sımsıkı sarılalım. Sünnetini en güzel şekilde öğrenelim. Ne yazık ki kurtuluşa götüreceği, bizi kurtuluşa götürecek olan bu sünnetin önüne engel olmaya çalışan müsteşlikler, kafirler Müslümanları da kandırmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafife alıp hadis inkarına başlayan binlerce insan biliyoruz. Yani bizi kurtaracak olan bu sünneti hafife alarak batılların o aklın kullandığı o batılların o fikirlerini alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce hadisini basım binlerce hadisinin mevzu deyip sünneti inkar eden binlerce Müslüman tanıyoruz. Adana Müslüman denilen, Ahmet Mehmet denilen ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binlerce milyon belki milyonlarca hadisini inkar eden insanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste <gülüyor> bana Kur'an ve onun misli verilmiş. <gülüyor> Allah Azze ve Celle tarafından. O zaman sünnet kim tarafından verilmiş? Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem kendi karnından, kendi kalbinden, kendi zihninden uydurduğu bir şey değil sünnet. Hadisler Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi kafasından söylediği şeyler değil. Hadisler bir vahiydir. O konuştuğu zaman ancak vahiy konuşuluyor Allah Azze ayette. O zaman hadisler de nedir? Allah tarafından kendisine verilmiş bir vahiydir. Kur'an mesludur. Yani lafızlarıyla Allah'a ibadet edilen vahiydir. Hadisler ise Sünnet ise gayrimetliyordur. Yani lafızlarıyla ibadet edilmeyen ama Allah tarafından indirilmiş bir vahiydir sünnet. Kur'an ne? Bana bir misli daha verildi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sünnetin çok büyük yeri var. Allah tarafından bizlere gönderilmiştir. Sünnete bu şekilde salmamız gerekir. Hadis inkarcıları akıllarını, mantıklarını ön planda tutarak ya öyle şey olur mu deyip peygamberin o mübarek hadislerini, sözlerini kendi o eksik olan, necis olan aklına sunarak böyle bir şey yok diye inkar etmekteler. Biz aldığımız hadisi Kur'an'a sunarız. Kur'an'a ters düşüyorsa inkar ederiz. Senin o eksik olan aklınla Kur'an'a ters düşünü nasıl anlayacaksın sen? Senin o yani eksik olan aklınla sen nasıl Peygamber Salah'ın sözlerini tartacaksın, teraziye koyacaksın diyeceksin ki bu batıldır, bu uydurmadır. Benim inandığım... Benim imar ettiğim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylemiş olamaz deyip insanların karşısına çıkacaksın. Bu, bu tip insanlar isimleri meşhur olan televizyonlarda, radyolarda gezen insanlar ha. Kanallara olan insanlar. Kanallara olan insanlar çıkıp böyle hoca ismiyle, alim ismiyle anılıp televizyonda binlerce, milyonlarca insanın önünde hadisi inkar eden insanlar. Millette bunların Müslüman olduğunu biliyorlar. Veyahut hakiki, hakiki yolda sıra-ı müstakinde olduğunu zannedip peşine uymaktalar. Onun için sünnetin kesinlikle Kur'an'dan ayırılacak bir yönü yoktur. Sünnet bizim için bağlayıcıdır. Sünnet Kur'an gibidir bizim hayatımızda. Kur'an gibi biz sünnet Kur'an'dan haz kadar sünnetten de haz zorundayız. Kur'an Allah Azze kendi kelamıdır. Sünnetse Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendi sözlerinden vermiş Allah Azze ve Celle'nin vahiyidir. Arasına Sünneti en güzel şekilde muhafaza edeceğiz. Evet bir de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti gerçekten şari-i hükmünde ki sünneti inkar eden insanın dini eksik kalmış olur. Yani binlerce, on binlerce mesele var Kur'an'ın değil sünnetin ortaya koyup sünnetin, sünnetin hüküm koyduğu meseleler. Diyet meselelerinden hiç bahsetmemekte Kur'an mesela. Diyet meselelerinden hiç bahsetmemekte sünnet ortaya koymakta. Namazı nasıl kılacağımızı Kur'an'da bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz, sünnet ortaya koymakta. Onun için sünneti inkar edersek, yani dinin yarısını götürmüş oluruz. Sünneti kesinlikle Kur'an'dan ayırmıyoruz. Evet, Allah Azze ve Celle bununla alakalı diyor ki, قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Diyor ki, şu insanlarla savaşın. Müminlere emir. Şu insanlarla savaşın. Kim onlar? <gülüyor> Allah'a iman etmeyenler. ve <gülüyor> Ahiret gününe de iman etmeyenler. <gülüyor> Allah'ın ve Resulün haram kıldığını da haram kabul etmeyenler. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını, yani Allah'ın ve Resulünün din olarak ortaya koyduğunu din olarak kabul etmeyenlerle de savaşın. Bu müminlere bir emirdir. Sadece Allah'ın din olarak ortaya koyduğunu demiyor. Yani sadece Allah'ın haram olarak ve helal olarak koyduğu şeyleri değil, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyenler. O zaman ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman şeriatta nedir? Hüküm koyucudur. Çünkü sünnetten koyulmuş yüzlerce hüküm vardır, binlerce hüküm vardır. İnkar edemeyiz. Sımsıkı sarılmamız gerekir. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmamız gerekir. Bize yukarıdan salınmış olan o ipi sım sıkı tutmamız gerekir. Uruvetül <gülüyor> vuska sapasağlam kult diye Allah Azze ve Celle bahsetmekte ayette. O kulda sımsıkı sarılıp kendimizi dünya hayatından kurtarmamız gerekir. İmanlı bir şekilde Rabbimize kavuşmamız gerekir. Allah Azze imanlı bir şekilde bizleri kendisine kavuştursun. Evet, son olarak da Resulü diyor ki وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَا فِي الْأُمُورِ ve diyor ki sahabesini, ashabını, ümmetini son bir uyarma yapıyor. Son sözleri Resulullah'ın. Diyor ki aman ha sonradan çıkan, sonradan ihdas edilen, sonradan ortaya çıkmış olan o şeylerden de kendinizi koruyun. Çünkü sonradan çıkan tüm şeylerin hepsi bir de aptır, Hadisin sonunu Resulullah bu şekilde söylüyor. Aman ha Sünnetime sımsıkı sarılın. Sünnetine muhalif olan bidatları sonradan çıkan o ihdat edilen şeyleri kim tarafından size gelirse gelsin. Size getirenin sakalına kadar uzun olursa olsun. Paçasına kadar kısa olursa olsun. Sırtında ister cübbesi olsun. Kafasında ister sarığı olsun. isterse alimlerden, isterse ulemadan, şeyhul İslamlardan faziletli şeyhlerden olsun. Eğer sünnetin muhalifiyse onu almayın, onu atın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aman ha ...benim yapmadığım sonradan o ihdat edilen işlerden sizleri sakındırıyorum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman yapacağımız işleri sünnete sormak zorundayız. Ya Hacı abi söyledi bize bir, bir karış takalı var yani yalan mı söyleyecek? Söyleyebilir belki o yanlış duymuş olabilir. Bak müsteşrikler bu hadis inkarcılarının ortaya çıkmasını sağlayan müsteşriklerdir. Batıda birkaç tane bilim adamı demiyorum... Bilim adamı olamaz onlar çünkü bilimle ve ilimle alakalı diyor Kur'an ve sünneti inkar ettikleri için. Birkaç tane dengesi çıktı, akılla işi çözmeye çalıştı. Buradaki geri zekalılar ise aldılar onların akıllarını, hadisleri inkar ettiler. Sırf bakılların o aklı ön plana sunmasından dolayı onlar hadisleri inkar ettiler. Kendilerinin akıllı olduğunu zannediyorlar, hadisleri inkar ettiler. Onun için bizim aklımızda değil, sünnet neyi getirdiyse, nakil bize neyi naklettiyse onu alacağız. Aman ha sonradan çıkan işlerden sizi sakındırıyorum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonradan çıkan tüm işler bidattır ve tüm bidat dalalettir. Her bidat dalalettir başka bir rivayette ise her dalalette ateştedir. O zaman sonradan çıkan sonradan ihdat olunan o bidatlar kişiyi nereye götürüyor? Ateşe götürüyor. Her bidat dalalet her dalalet ateştedir. Her bidat sünnetin muhalefidir sünnete muhalefet olmak ateştir. Her bidat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeydir. Onun yapmadığı bir şey ateştedir. Diğer deyimiyle bidatlara sarılmak, bidatların peşinden gitmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi yapmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının eksik olduğunu iddia etmektir. Resulullah sallallahu yapmadı, sahabesi yapmadı, biz yapıyoruz. Niye? Şeriat eksikti, biz tamamlıyoruz şeriatı. Bu, bu demektir. Yani... Sünnet tamamlanmıştır. Din tamamlanmıştır. İbadetlerin şekli, biçimi ve sayıları tamamlanmıştır. Birisi bugün kalkıp kafasından bir ibadet uydurursa o nedir? Şeriatın eşlik olduğunu iddia eden birisidir. Amerika'da çıktı. Kadın imam kadın imam arkasında cemaat ne başörtü ne hiçbir şey. Erkeklerle kadınlar aynı safta. Şuradan açıklar. Kafalarından hiçbir şey yok. Normal kafalar açık. Dizlerin altına kadar açıklıklar. O şekilde namaz kılıyorlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Tüm hamdlar alemin Rabbine aittir. Errahmanirrahim. Rahimdir, Rahmandır. Böyle. Hem Arapçasını hem İngilizcesini şeyde okuyor. Namazda okuyor. Namaz kıldıran açık. Arkadaki cemaat açık. Tesettürlü olsa diyeceğiz ki kadından imam olmuş tesettürlü millete namaz kıldırıyor. Onu da geçtik. Yani Tesettürlü değil açık, arkadaki cemaat erkekli kadınla sat tutmuşlar. İki erkek, iki kadın var sat tutmuşlar ve açıklar. Ne başlarında başörtü var ne kolları kapalı. O şekilde geçmişler namaz kılıyorlar. Neymiş? Önemli olan kalptir. İbadeti kalp yapar. Yani işte din uydurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde olmayan bir din uydurdular. Şimdi başkalarına soruyorlar ya niye bir şey diyorsunuz? Bunlar zaten hani... Çok iyi insanlar değil. Bırakın kılsınlar. Nasıl kılarsa kılsın yani. Nasıl kılarsa, dini nasıl anlarsa anlasın önemli olan namaz kılıyor. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok böyle bir din gelmedi Resulullah s.a.v'e. Resulullah s.a.v'de bizlere böyle bir din ulaştırmadı. Yani aman canım yapıyor işte. Yap, nasıl yapıyorsa yapsın. Önemli olan yapması. Namaz kılıyor Nasıl kılıyorsa kılsın. Önemli olan kılması değil. Nasıl kılıyor? Resulullah s.a.v nasıl kıldıysa öyle kılacak. Resulullah s.a.v ve sahabeti nasıl yaptığı öyle yapacak. Kafadan bir din uydurarak gelinme, gelmek yok. Allah Azze bunu kabul etmeyecek. Sünnette ne varsa onu yapacağız Müslümanlar. Sünnete muhalif bir şey var. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ya bunu babam dedesinden duymuş, dedesi dedesinden duymuş, asırlar boyu gelmiş bir şey. Nasıl Sünnette yoksa gitmiştir. Ya Osmanlı'daki ecdadımız söylemiş bunu. Sünnette yoksa gitmiştir. Ne Osmanlı ne de başkası. Başımızın tacıdır Osmanlı. Ama yanlışları varsa Osmanlı masum değildir. Sadece masum olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatası olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışındaki herkesin hatası vardır. O zaman hiç kusura bakmasın. Paşalar, efendiler, padişahlar, şeyh efendiler hiç kusura bakmasınlar. Biz sünneti alırız gerisini atarız. Sünnete uygun şey söylerlerse başınızın tacıdır. Sünnete uygun bir şey söylerlerse bize Başımızın tacıdır ama sünnete muhalif bir şey söylerse, babam dahi söylese kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bunu bu şekilde bileceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına, sünnetine, sahabelerinin hayatına, eserlerine sımsıkı sarılacağız. Ve bu uğurda mücadelemizi vereceğiz. Ve Allah azze ve celle'ye imanlı bir şekilde kavuşmaya gayret edeceğiz. Bu hususta da inşallah Rabbimiz dua edeceğiz. <gülüyor> evet. Bir gün son olarak bir hadis aktarıp bitiriyorum. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kilabe denilen bir sahabenin annesinin cenazesine katılıyor. Sahabelerden birisinin annesinin cenazesine katılıyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü annem bir sene boyunca hiç iptal etmeden oruç tuttu. Yani aralıksız oruç tuttu bir sene boyunca. Bir sene boyunca annem yani e, gündüzleri katlediyorum yani her gün oruç diyelim. 365 günün tüm gündüzleri oruçlu geçirdi bir sene boyunca hiç iptal etmedi. Peygamber asasem diyor ki annem hiçbir gün oruç tutmadı. Annem hiçbir oruç tutmadı. Düşünün, düşünün 365 gün oruç tutmuş, aç kalmış, ibadet olduğunu zannederek hiçbir hiçbir Peygamber asasem diyor ki o oruç tutmadı. Ve bunu duyduktan sonra Resul asasem cenazeyi kıldırmadan gidiyor. Çünkü bir dakik istiyordu bakalım. Bir dakik istiyordu diyor olmayan bir şey yapıyordu gitti diyor. Alimler arasında hani bir zat cenaze namazı kılınmaz diye bir şey yok. Kılınır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış ve sonradan araştırılıyor bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de bir hadis var. Diyor ki senenin hepsini oruç tutan kişinin orucu yoktur. Buhari'de sahih bir hadis. Kim senenin hepsini oruçlu geçirmek kalkışırsa boş oruç tutması öyle bir oruç yok. Bak işte din uydurmaya çalışanlar uyduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi sahabezin istedi. Ey Allah'ın Resulü ben bundan sonra her tutacağım. Mesela sen dedin ki asla yapamaz Diğeri geldi ki Allah'ın ben hanımlarımı boşadım. Bundan sonra hanımsız bir hayat yaşayacağım. Yapamazsın. caiz değil. Uyumadan geceler boyu devamlı ibadet edeceğim. Yapamazsın. Cahil değil. Sünnette bu yok çünkü. Yaparsan bidat işlemiş olursun. Yaparsan amelin makbul değil. Ya ne var? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, tesbih çekiyoruz. Zikir yapıyoruz. Ne var ki? Var. Sünnette yoksa kesinlikle geçerliliği yok. Sünnette yoksa eğer... Kesinlikle geçerliliği yok. Bunu bu şekilde bilelim. Bu şekilde insanlara aktarmaya çalışalım. Allah Azze Celle hepinizden razı olsun.